Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Herkese merhabalar. Seçimlerden sonraki ilk Benim Anayasama hoş geldiniz. Bakalım seçimler sırasında çok konuşulmadı ama seçimlerin ardından yeni anayasa tartışmaları nasıl gidecek? Biz benim anayasamda yeni anayasayı tartışmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuklarım seyahat özgürlüğü ile ilgili konuşacaklar. Seyahat özgürlüğümüzü geri istiyoruz girişiminden Suat Özçelebi ve Sırç Çantalılardan Onur İnal konuklarımız hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Öncelikle bu iki grubun da nasıl oluştuğunu öğrenelim. Sır Çantalılar mesela nasıl bir grup, nasıl oluştu? Hı hı. Sır Çantalılar grubu <gülüyor> bundan 3-3,5 üç, üç yıl önce 2008 yılında oluştu. İlk başta çok az sayıda gezginin katılım gezginin katılımıyla oluştu. Bugün 3 yıl içerisinde 600'den fazla üyesi var. Türkiye'nin her yerinde, 30'un üzerinde şehirde, yurt dışında 20, 20'den fazla ülkeden internet üzerinde oluşmuş bir platform. Amacı dünyayı derinlemesine tanımak, seyahat tutkusuyla olan gezginleri bir araya toplamak ve bol bol gezmek, yazmak, paylaşmak, okumak. Beraber mi geziyorsunuz yoksa? Tabii beraber gezenler de var ama daha çok bağımsız gezginlerin diyelim bir arada olduğu bir platform. Peki neler yazıyorsunuz? Web sayfamız var herhalde. Ee, web sayfamız var. İnternette Yahu Groups üzerinde örgütlendik. Orada e, çeşitli tartışmalar oluyor. E, seyahat etmek isteyenlerin soruları, sorunları e, bunları konuşuyoruz. Sorunlarından bahsedeceğiz. Tabii sana. sorunlardan da bahsedeceğiz. <gülüyor> daha çok bu konular konuşuluyor. E, sırt çantaları oluşturan üyeler daha çok gençler. Üniversite öğrencileri. E, çeşitli yani yaş gruplarından, çeşitli mesleklerde insanlar var. Tabii 15 yaşından 65 yaşına kadar. Her toplumun her kesiminden gezginler varsa çantalarda. Peki e, seyahat özgürlüğümüzü geri istiyoruz bir ara çok e, gündeme geldi. Evet. Özellikle pasaport ücretleriyle ilgili e, nasıl başladı olay ve şu anda nasıl gidiyor? E, seyahat özgürlüğümüzü geri istiyoruz. Artık kendimizi biraz daha hani ilerlediği seyahat özgürlüğü gönüllüleri olarak tanımlıyoruz. E, i̇ş tamamen aslında bir blokla başladı, e, Blogger'da kurduğumuz bir blokla başladı. O benim e, küçük küçük bir şeyleri yazdığım ve işte NTV mesemisin e, bir haberinde gördüğüm e, pasaport ücretlerimizin dünyanın en pahalı pasaportu olmasına açıkçası bir tepkiyle başladı. Sonra birazcık hani deyim yerindeyse çığ gibi büyüdü. E, özellikle sosyal ağda büyüdü. E, binlerce diyebileceğimiz insan e, bu soruna ilgi duydu ve açıkçası da. Destek verdiler. Hem Facebook'ta hem işte diğer işte Twitter olsun, Friendfeet olsun birçok yerde insanlar açıkçası sorunu dile getirdiler. Hem kamu otoritesine karşı çeşitli bu platformlarda eylemler yaptık. İşte Facebook'taki sayı 12 bin, 15 bin bu civarlara kadar ulaştı. Ve gerçekten de yapılan etkinliklerden bir geri dönüş aldık insanlar kendilerine gayet yakın hissettiler Siyasi Çeşitli... özgürlüğü ilgili sorun yaşayan demek ki, ...bunun daha özgür bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünen çok sayıda insan var. Evet, burada bir de sanıyorum... ...bu dünyanın en pahalı pasaportu esprisi çok etkili oldu. Bir de bunu ortaya koyacak çeşitli yabancı yayınlara falan da ulaştık. Oradaki rakamsal yapıyı da gördüler. Yani aradaki uçurumun ne kadar yüksek olduğunu gördüler. O zaman 500 dolar civarındaydı bu indirim yapılmadan önce. Ve en yakın ücret Lübnan'ındı. O da 200 dolardı. Yani aradaki o zaman fark çok yüksekti. Sonra Haziran ayında gerçekten... Etkili bir kampanya sonuç verdi. Hükümet e, herhalde tarihimizde de az görülen bir şeyle yüzde ellilik bir indirim yaptı bir şeyin ücretinde hem pasaport ücreti düştü hem de harç düştü yani burada aslında ana sorun harç ama herhalde bunları biraz sonra yine tartışacağız demek ki yüzde 50 düşürebildiğine göre eskiden yüzde 50 fazla alıyormuş bunu da diyebilir miyiz kesin kesinlikle, kesinlikle diyebiliriz hatta şöyle komik bir şey var e, yıl başında zam yapmıştı yani her yıl burada Türkiye'deki ana problem bu harçlar yasası nedeniyle pasaportlara her yıl hem pasaport ücreti hem de harca zam geliyor yani yıl başında yaptığı zamı yüzde 50 olarak bu sefer geri alıyor müşondu hükümet. <gülüyor> <Gülüyor> Peki eee siz iki grup olarak nasıl iletişime geçtiniz? Seyahat özgürlüğü gönüllüleriyle sırt çantalıların arasındaki bağ nedir? Şimdi ben aynı zamanda bir siyasal iletişim danışmanıyım. Yani bu işle uğraşıyorum. Dolayısıyla bu kampanyaya girişince bir blok kurduktan sonra gerçekten kitlesel desteği görünce bunu bir stratejik iletişim planlamasını yaptım. Bu çerçevede de gezginler bu ulaşılabilecek bir kitleydi ve sırt çantalılar grubu da bize yanıt veren iki, iki yani bir Gezginler Kulübü'nden yaratıldık. Gerçekten ciddi desteklediler. Bir de onların kurucusu olduğu Sırt Çantalılar grubundan destek geldi. Sonra açıkçası Gezginler Kulübü ile bir adet yolculuğumuz bitti ama Sırt çantalılarla şimdi gelişerek devam ediyor. Evet. Bir mail ile başladı ve çok sık biçimde gidiyor. Evet. Sırt Çantalıların desteği sırt çantaların devam değilse, edecek herhalde. Tabii ben de şeyden bahsettim. Sırt Çantalılar işte biz geziyoruz, yazıyoruz, okuyoruz tabi bu arada bir bilinçli bir gezgin kültürünün oluşmasına da katkıda bulunmak istiyoruz. Yani gezginlerin veya seyahat etmenin önündeki her türlü engelin, eşitsizliğin, adaletsizliğin, ayrımcılığın diyelim. Onun ortadan kalkması için de bir mücadele veriyoruz. Yani biraz da nasıl denir? aktif bir topluluğuz. Böyle bir çağrı geldi. Tabii yani hem ben hem de sırt çantaların diğer üyeleri çok ilgi gösterdiler. Bunun için bir şeyler yapmalıyız, mücadele etmeliyiz diye. Ve hem imza kampanyasına hem internet üzerindeki diğer işte Facebook, diğer sosyal ağlardaki e, her türlü etkinliğe çok büyük ilgi oldu. Sırt çantalardan da her türlü sonuna kadar destek verdik. Hala da veriyoruz. Evet birlikte çalışıyoruz yani. Evet. <gülüyor> Peki son çalışma örneklerinizden, birlikte çalışma örneklerinizden bir tanesi. Geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirildi. Bir Hı -hı. E, panel düzenlediniz. E, burası Türkiye buradan çıkışı yok diye. Hı -hı. Nasıl bir paneldi ve neler konuşuldu? Kısaca onu alalım. <gülüyor> Ee, sırt Çantalar grubu olarak biz 2011 yılında bir, e, bir dizi etkinlik yapmaya karar verdik. Çünkü 2011 yılı e, ünlü seyyahımız Evliya Çelebi'nin 400. doğum yılı ve UNESCO'da e, yılın şahsiyeti ilan etti Evliya Çelebi'yi. Bundan önceki aylarda e, çeşitli sunumlar e, diye gösterilir, toplantılar yapmıştık. Haziran ayında da dedik ki bu seferde e, gezginlerin veya seyahat etmenin önündeki bu e, yurt dışı çıkış harcı ve pasaport fiyatları konusuna eğilelim. Böyle bir toplantı düzenleyelim. Sizi davet ettik. Serkan Köybaşı ve Suat Bey'i davet ettik. Ve geçtiğimiz hafta böyle bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı... Tamam o zaman, o zaman siz pasaportlardan bahsedin. Ben de haşlardan bahsedeyim. Tamam. Birazcık... <gülüyor> Şimdi bu toplantıda da işte Evliya Çelebi gerçekten bizim açımızdan bir fenomene dönüştü. Onun da nedeni biz kendimiz de artık Evliya Çelebi'nin torunları olarak... E, tanımlıyoruz. Seyahat özgürlüğü gönülleri olarak. Sırt çantalılar grubu da kendilerini böyle tanımlıyorlar. Ve bundan sonraki genel perspektifi de e, mücadele perspektifi diyelim buna. Bunun üzerine oturtmayı düşünüyoruz. E, Ekim ayında bir e, Evliya Çelebi e, Seyahat Özgürlüğü Endeksi gibi bir çalışma hazırlamayı düşünüyoruz. da genel içeriği hem dünyada hem Türkiye'deki pasaport fiyatlarını karşılaştırmak insanların e, işte bu elde ettikleri pasaportla ne tür bir e, seyahat özgürlüğüne kavuştuklarını vize engellerini ortaya koymak Burada amaç Türkiye'deki durumla dünyadaki uçurumu aslında bir parça ortaya koyabilmek Çünkü biraz önce söz ettim yüzde ellilik bir indirim aldık diye ama O yüzde elli indirime rağmen şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin pasaportu hala dünyanın en pahalı pasaportu Yani düşünün o kadar pahalıymış ki yüzde 50 indirim bile kesmedi Dolayısıyla biz bu mücadeleyi sürdürme kararlılığını o yüzden sürdürüyoruz Ve burada da imza kampanyamız açıkçası tekrar başlayacak e, bu çerçevede de yine bir hazırlık içindeyiz. E, Bunun da yine Evliya Çelebi'nin torunları olarak bu kampanyayı 2011 yılı sona ermeden, Evliya Çelebi yılı sona ermeden e, sürdürmeyi düşünüyoruz. Burada amaç e, insanlarda hem seyahat özgürlüğü konusunda bir farkındalık yaratmak hem de e, gerçekten bu e, nedenini çok anlayamadığımız bu fahiş e, farkın ortadan kaldırılmasına çalışmak. Çünkü e, biz şöyle yaklaşıyoruz. Seyahat özgürlüğü temel bir insan hakkı. Bu gerçekten, Anayasada da yer alıyor zaten 23. maddede. Aynen. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin de 13. maddesinde tanımlanmış. Bu temel insan hakkının bir ihlali olarak görüyoruz pasaport ücretini. Orada bir nokta daha var. Onu da gerçekten yine hani anlam veremediğimiz bir şey olarak söyleyeyim. Pasaport bir kimlik kartı. Yani başka bir işlevi yok aslında. Nasıl yurt içinde nüfus cüzdanımızı kullanıyorsak pasaport da yurt dışında bizim kullandığımız bir kimlik kartı. Devlet e, bu kimlik kartını biz doğduğumuzda nüfus cüzdanı olarak bize veriyor. Fakat pasaport da aynı şekilde benim nüfus kağıdımı dışarıda kullanamadığım için edinmek zorunda oldum ve sadece devletten alabildiğim bir belge. Bunun karşılığında benden bu ücreti istemesinin hangi mantığı olabilir onu da çözebilmiş değiliz. Yani bu bir e, doğal insan hakkıdır. Ve insanlar bu kimlik belgesi olmadan yurt dışına çıkamıyorlarsa devlet adeta tırnak içinde kullanıyor. Bir şantaj gibi ben sana bunu veririm ama bunun karşılığında da bana şunu ödemek zorundasın gibi bir e, yaklaşım da olmamalı diye düşünüyoruz. Eğer burada bir bedel alınacaksa bu bedelinde işte nedir bunun maliyeti gibi bir şey olabilir. İşte kağıt bedeli olabilir vesaire ve bunun da çok cüz'ü olduğunu e, hepimiz biliyoruz. İşte ortaya çıkan yeni biyometrik pasaportlarla da bu, kağıdının kalitesi vesairesi de ortada. Dolayısıyla burada e, temel problemlerden birinin de bu olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Bu bir kimlik kartıdır ve devlet yurttaşlarına vermek zorunda olduğu kimlik kartını satmamalıdır. Hatta burada bizim çok sıklıkla kullandığımız bir sloganımızı da söyleyeyim. Biz e, müşteri değil yurttaşız diyoruz. Devlet e, yurttaşlarına bir müşteri gibi bakma, bakmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarına devlet hak ettikleri ve kendisinin zaten doğal hakkı olan kimlik kartlarını ücretsiz hatta gerekirse vermelidir diyoruz. Peki bununla ilgili yeni anayasada görmek istediğimiz düzenlemeyi kısa bir şarkı arasından sonra verelim. Madem seyahat özgürlüğünden bahsediyoruz o zaman seyahatin güzelliğiyle ilgili bir şarkıyla devam edelim. Christa Burke'den gelsin The Traveler. Shadows on the road Dancing and weaving like a crazy fool A horseman is coming Deaf in his heart for a rendezvous And where the traveler goes Nobody knows Where the traveler goes Night, Fear on every face when he goes inside Maybe he's on the Get back from the bar A stranger in town is a dangerous sight Maybe he's got a Bring a bottle of whiskey, landlord I want to talk for a while I'm where the traveler goes A cold wind blows Where the traveler goes A cold wind blows Before. You laid him in the ground. Suddenly remembered A killing, yes, a murder Many years before was you that shot him down He said to a boy Saddle me the black I'll meet you down below Yeniden beraberiz. Seyahat özgürlüğünü konuşuyoruz. Konuklarımız seyahat özgürlüğü gönüllerinden Suat Özçelibi ve sır çantalılardan Onur. Ee, sır çantanızı aldınız, çıkacaksınız ve Hı -hı. anayasada e, seyahat özgürlüğünüz olduğu yazıyor. Hı -hı. Ama bu özgürlüğünüzü bazen kullanamıyorsunuz, bazı evet. şartlarda kullanamıyorsunuz. Hı -hı. Nedir bu sorunlar? Bunları yeni anayasada nasıl çözebiliriz? Tamam. Bundan önce bir şey eklemek istiyorum. Ee, seyahat özgürlüğü bir insan hakkı. Aynı zamanda seyahat etmek bir ihtiyaç, bir insani bir ihtiyaç. Çünkü işte seyahat eden insanın dar görüşlü olmuyor, i̇şte bakış açısı, perspektifi genişliyor, i̇şte bağnazlı ortadan kalkıyor. Yani bir dünya insanı oluyor ve karşıdaki insanı daha farklı gözle görüyor. İşte bu bakımdan da bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Farklı olanları gördüğü zaman tabii empati yapma yeteneği evet. de gelişiyor. Evet, yani şöyle yaklaşayım. Anayasada bir toplumun ihtiyaçlarına göre hazırlandığı için seyahat hakkına seyahat özgürlüğüne pardon daha fazla yer verilmeli anayasada bu şekilde düzenlemeler yapılmalı. Daha geniş bir düzenleme Hı -hı, yapabilir evet. yani. Peki ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ha, ne gibi sorunlar? bence Mesela üç eşi... havaalanında bir sorunla karşılaşıyor musunuz? Evet. Daha öncesinde emniyet müdürlüğünde. Evet tabii bence üç farklı sorun var. Birincisi tabii vize sorunu. Türkiye yani son yıllarda gerçi birçok ülke vizeyi kaldırma, kaldırdı kaldırmaya başladı fakat... <gülüyor> Yine de dünyada birçok ülkeye vizesiz gidemiyoruz. Vize almakta büyük engeller çıkıyor. Tabii bu, bizim, bu bizim anayasayla bu, halledebileceğimiz evet, bu, bir sorun değil. Bu dışarıdan kaynaklanan evet, bir sorun. Evet, uluslararası bir sorun. Ama bun, bundan önce yani Türkiye'nin içinden kaynaklanan iki sorun var. Birincisi yüksek pasaport fiyatları, Suat Bey'in de bahsettiği gibi. Diğeri de yurt dışı çıkış harcı. Tamamen anayasaya aykırı olan, zaten bundan siz de herhalde bahsedeceksiniz. Evet. Ee, bu iki sorunla karşılaşıyoruz. Bunlar engel seyahat etmemize, zorluk çıkartıcı. Tamam ben kısaca e, daha önce de bahsettik. Bu yurt çıkış harcının neden anayasaya aykır olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Çünkü e, anayasanın 23. maddesinde 2001 yılında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklikle ülkenin ekonomik durumu yurt dışına çıkışın engellenmesi için bir neden olmaktan çıktı. Yurt dışı çıkış harcıyla ilgili e, kanun bu değişiklikten önce vardı. Ve o sırada anayasaya uygundu anayasadaki bu düzenleme nedeniyle. Ama anayasadaki düzenlemek ortadan kalkınca yani ülkenin ekonomik durumu yurt dışına çıkışı engelleyen bir sebep olmaktan çıkınca bu kanun anayasal dayanaktan yoksun hale geldi ve anayasaya aykırı bir halde varlığını sürdürmeye devam etti. Benim düşüncem bu kanunun anayasa değişikliğine uyumlu şekilde ortadan kaldırılması gerektiği. E, o yüzden bunun için açtığım bir dava var. Bu e, yurt dışa çıkış harcına dair kanunun Anayasaya aykırı olduğuna dair açtığım İstanbul 6. Vergi Dairesi'ne açtığım bir dava var. Şu anda dava devam ediyor. Bakalım eğer hakim benim iddiamı e, ciddi bulursa Anayasa Mahkemesi'ne gidecek ve Anayasa Mahkemesi de buna karar verecek. İlerleyen günlerde veya aylarda belki de senelerde ummuyoruz ama e, evet. bunun sonucunu göreceğiz. Peki pasaportlarla ilgili sorun nedir ve hatta bunun anayasayla da bağlantılı bir... Var. Yönü var. var evet. Doğru. Ee, şimdi biraz önce Onur'un söylediği bir şeye ben de katkıda bulunmak istiyorum. Bu seyahat özgürlüğü meselesinin ya da seyahat meselesinin insanların... hani ...biraz böyle lay laylom eller havaya işte geziyorlar ediyorlar falan. Hayır seyahat bir ihtiyaç. Seyahat bir temel insan hakkı. Ve sadece seyahat ki o da bir suç değil. Gezmek için de yapılabilir. Aynı Sırt Çantalılar grubunun yaptığı gibi. Ee, insanlar eğitim ihtiyaçları için gidiyorlar. Sağlık ihtiyaçları için gidiyorlar. Akrabalarını görmek için gidiyorlar. Yani yurt dışına seyahat. Dinsel ihtiyaçlar için gid diyorlar. Yani insanların seyahati salt, eğlence ve dolayısıyla bu çerçevede bu sınırlamalar içinde değerlendirmeli gibi bir kanaat çok doğru değil. İkincisi de yine biraz önce onun söylediği gibi yani seyahat çok çok önemli bir yanı var. Hatta burada Mark Twain'in sözü aklıma geliyor Niye yazar. Yani hoşgörüyle, bağnazlıkla, tutuculukla mücadele etmek istiyorsanız bırakın insanlar seyahat etsin diyor. Yani gerçekten e, seyahat insanların kafasındaki birçok duvarı yıkmasını sağlayabilecek, o vizyonu, e, ufku genişletebilecek müthiş bir araç. Yani bir toplum ne kadar çok geziyorsa o kadar insan haklarına saygılı, o kadar demokrat, o kadar çok daha fazla duyarlılıkları gelişmiş bir toplum olabilir. Hı. Dolayısıyla bizim buradaki mücadelemizi sart, işte pasaportlar pahalı, e, işte vizeler var ya da vesaire değil. Burada e, insanların çok temel, temel insan hakkı olmasına da yol açan, onun altındaki kültürel tabana da bakmak gerekir. Bu da biraz önce söz ettiğim gibi yani insanlar seyahati, seyahat özgürlüğünü bu perspektiften de görebilmeliler. Ee, bunun anayasal bölümüne gelince şimdi bu konu SALT e, açıkçası benim temel uzmanlık alanım olmadığı için e, ben bunların hepsini mecburen okuyarak öğrenmek zorunda kaldım. Ee, bu konunun bir harçlar kanlı boyutu var, bir değerli kağıt boyutu var, e, bir pasaport kanlı boyutu var. Fakat bütün bunların ötesinde... Bunların hepsini kendiniz okudunuz, bir evet, yardım almadınız. Almadık, mecburen e, işte hani iş başa düşüyor bir yerden sonra. E, fakat orada şu tür şeylerle karşılaşıyorsunuz. Mesela Türkiye'de dünyada bir benzeri olmayan yeşil pasaport diye bir uygulama var. Dünyada pasaportlar üç çeşit. Bir diplomatik pasaport var, diplomatların kullandığı pasaport. Bir işte vatandaşların kullandığı pasaport var. Bir de hizmet pasaportu var. Bunlar üçü Türkiye'de de var, Türkiye'de dünyada de var. Türkiye'de var, dünyada da var. Ve dünyada bunların dışında bir pasaport yok. Fakat bizde bir de yeşil pasaport diye ayrı bir pasaport var. Özellikle bürokratlar, işte üst düzeyde e, kamuda çalışan insanlar, akademisyenler. akademisyenler vesairenin kullandığı. Şimdi bunun aslında hizmet pasaportundan hiçbir farkı yok. Bu daha çok Avrupa Birliği ve benzeri ülkelerde vize koşullarını ortadan kaldırmak için yaratılmış, Vizeyi aşmanın bir engeli olarak. Fakat sadece bu kişilere vermekle de kalınmamış bu. Bunların aileleri de kullanıyorlar bu pasaportları. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları arasında ciddi bir eşitsizlik. Hatta buna ben işte anayasal eşitsizlik doğuran bir yön olduğunu düşünüyorum. Yani eğer hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşlarıysak e, hem pasaportu ücreti çok düşük yeşil pasaportun e, hem de e, bunun için vizeyle vesaireyle ilgili hiçbir şeyle uğraşmıyorlar e, ve ortaya çok ciddi bir bence anayasal eşitli, eşitliği ort, e, ortadan kaldıran ciddi bir problem çıkıyor. Öyle olması lazım çünkü anayasanın 10. maddesinde kimsenin ayrımcılık e, kimseye karşı ayrımcılık yapılamayacağı gibi kimsenin de Hukuk önünde ayrıcalıklı tutulamayacağı yazıyor. Tabii bu yazıyor. tam anlamıyla ayrıcalık ya da hani eski deyimiyle tam bir imtiyaz bu. Yani kimseye imtiyaz verilemez. Dolayısıyla bu anlamda... Ama siz yeşil pasaportlarının imtiyazlı olduğunu düşünüyorsunuz. Çok ciddi düzeyde imtiyazlı olduğunu düşünüyoruz. Hem işte ücretle ilgili inanılmaz bir durum söz konusu hem de işte vize vesaireyle ilgili. Bir de bunların aileye yaygın olması yani sonuçta pasaport dediğimiz ya da işte hizmet dediğimiz şey şahsi bir şeydir. Eğer yurt dışına herhangi bir görevle gidiyorsa ortada hizmet pasaportu gibi bir pasaport varken bu yeşil pasaport gibi bir uygulamanın tamamen işte Avrupa Birliği'nde ve çeşitli vizelerle ilgili aşmak için yaratılmış bir şey olduğunu düşünüyoruz ve bunun da eşitliği zorladığını ama bir konu daha var ee, hani anayasal anlamda e, pasaport ücreti e, eğer seyahat özgürlüğü temel bir insan hakkıysa e, asgari ücretin yaklaşık 600 milyon lira olduğu bir ülkede siz e, dünyadaki ortalama da eğer ki bunu konuşmadık aslında bunu da vurgulayalım dünyada e, pasaportların ortalaması Avrupa Birliği'nde 50 euro e, Avrupa Birliği ortalaması dünyada da 50 dolar ...bizde şu anda 250 dolar seviyesinde. ve Beş katı yani. Beş katı ve daha da enteresan bir şey... E, ...bizde dünyada yine örneği olmayan bir biçimde... ...her yıl zamlanıyor bu pasaport. Yani temel bir insan hakkı her yıl zamlanıyor. Enflasyon ülkesi alışkanlığı. Herhalde. Enflasyon ülkesi alışkanlığı. Yüzde üç, yüzde beş derken işte bir üç beş yıl geçiyor... ...sonra bir bakıyorsunuz aradaki işte o e, ilk örnekte verdiğim gibi... Türk pasaportu olmuş 500 dolar. En yakın ona uygun işte ona en yakın olan Lübnan pasaportu 200 dolar gibi inanılmaz arada bir fark doğuyor. oluyor. Peki süremiz çok azaldı. Son olarak yeni anayasada görmek istediğiniz açık bir düzenleme var mı? Veya şu daha güzel düzenlenmeli, şöyle düzenlenmeli dediğiniz bir... Alan var mı? Bir madde var mı? Şimdi açıkçası ben anayasanın 23. maddesinin e, pasaport, yeşil pasaport, e, bu eşitsizlik, bu e, nasıl diyelim e, fahiş pasaport ücretini Ortadan kaldıracak hatta belki pasaporta devletin bu müdahalesini yani istediği gibi bir harç koymasını engelleyebilecek bir düzenlemeye gerçekten ihtiyaç olduğunu 23. düşünüyorum. 23. maddede pasaport kelimesini geçireceksiniz. Yani. Evet bence geçmeli çünkü hani şunu da demiyorum anayasalar işte onu sok bunu sok inanılmaz uzun metinleri hayır biz sadece burada bazı sözcüklerden bahsediyoruz. Bu sözcüklerle bu anayasa düzenlenebilir ve bu konuda çalışma yapanların bu konuyu mutlaka dikkate alması gerekir diyoruz. Onur senin söyleyeceğin Ben de asıl bir şey söyleyecektim. Pasaport sözcüğünün yeni anayasada geçmesini ve seyahat özgürlüğünün sadece hani bir özgürlük lafı olarak e, lafta kalmamasını. Seyahat bir haktır diye bir madde ister miyiz mesela? E, tabii ki. <gülüyor> evet. Te Temel insan hakkıdır. Temel insan hakkı <gülüyor> ve ihtiyaç. Evet. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Seyahat e özgürlüğü gönüllülerinden Suat Özcelebi ve sır çantalılardan Onur inanla birlikteydik. Yeni anayasada seyahat özgürlüğü ile ilgili görmek istediklerimizi konuştuk. Gelecek hafta görüşmek üzere. Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Açık Radyo program destekçisi olun